Bismillah Elhamdülillahi ve's-salatu ve's-selamu ala Rasulillah. Es-sani, ikinci alıştırma. Taemmülil emsileti'l atiyete lil fi'lil mabniyil meçhule. Meçhule bina demiş fiiller için gelen misalleri düşün ve ayyin naibel fa'ili fi kulli vahidin minha. Ve onlardan her birinde naibi fa'ili tayin et, belirle. ilk cümle Buniyel İslamu ala khamsin Şehadeti En la ilahe illallahü Ve enne Muhammeden Resulullahi Ve iqamis Ve itaiz zekati Vel hacci ve savmi ramazane Bu az bir eksiğiyle Hadisin lafızının Tamamı İslam, İslam dini 5 asıl üzere, beş şey üzere bina olunmuştur. İlki, Allah'tan başka ilah olmadığı Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin de Allah'ın Resulü olduğuna şahitlik yapmak. Kelime-i şehadet. İkincisi, namazı ikame etmek, kılmak. Üçüncüsü, zekatı ita etmek, vermek. Dördüncüsü, hac. Beşincisi, Ramazan orucunu tutmak. Evet, bu cümledeki mechule bin adımiş fiil hangisidir? Bu niye? Naib-i fail El-İslam Utile Aliyun radıyallahu anhu bil kufeti Ali radıyallahu an kufede öldürüldü Cümlesinde mechul fiil Utile Naib-i faili <gülüyor> Aliyun. Evet la Tuftehul mektebe tu yemel cummaati bu kütüphane cuma günü açılmaz ve bu bundan sonraki cümlelerin naif faillim say edeceksiniz bu bucide hay kalemu tahdel mektebi bu kalem masanın altında bulundu butuk tavu Yadus sari Hırsızın eli kesildi. At edildi, kesildi. La yusmeul ezanu fi beytina. Evimizde ezan işitilmez. bu en yuktebel unvanu bi hattın vadıhın. Unvan adres. Adresin vazih açık bir yazıyla yazılması gerekir. Kubiden Nebiyyü sallallahu aleyhi ve selleme ve huve ibnu felâthin ve siddîn seneten. Nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem 63 üç yaşındayken kabzolundu. Yani ruha alındı. Bu cümlede Kubide etme fiilinden, kabededen meçhul kabzolundu, alındı ve huve ile başlayan cümle hal cümlesidir. İbn-i Selah'in vesiddiğine seneten ise i̇bn kelimesi kendisinden sonra gelen sayıya muzafsa o yaşı ifade eder. İbn-i 63 yaş 63 yaşında iken Nebi sallallahu aleyhi ve sellem kabz edildi. Yani ruhu alındı. Rabbine kavuştu. Temel maili maili Gelen şeyleri düşün. Calaset talibu huna et talibu failun. Talip oturdu cümlesinde talip faildir. El failu itekaddemu fi'lun mabniyün lil ma'lum. Ma'luma bina edilmiş fiil faile teqaddüm eder. Failden önce gelir. Su ile talibu huna et talibu naibu failin öğrenci soruldu cümlesinde talip naibu faildir Naibul faili yetekadde muhu fi alun mebniyun lil mejhude. Mejhule binalinmiş fiil naibu faile yetekadde eder Onun önüne geçer. İster malum olsun, ister meşhur olsun. Önce fiil zikredilir, sonra onun faili veya nâbi faili zikredilir. Fiil cümlesi olması gereken de bu zaten. Yok fail dediğimiz isim baştan zikredilirse zaten bu isim cümlesi olur, fiil cümlesi olmaz. Bu ön bilgiden sonra dördüncü alıştırma: İbn Elif Ef'al Al Atiye Telim Mejhuli. Gelen fiilleri mechhule bina et. Lahız ennel fülel maziyel mebniye lil mechhuli yukseru ma gable ahirihi ve yudammu kullü müteharrikin gablehû. Bu da bir malum fiili mechhule bina etmenin kaidesinin anlatıldığı kısım. Gelen fiilleri mechhule bina et dedikten sonra lahız Dikkat et diyerek dikkat çekti. Dikkat et ki mechule bina edilmiş mazi fiil ahiradaki hu zamir bu kısma gider. Mechule bina edilmiş mazi fiilin ahirinden öncesi kesralanır. Mechule bina edilmiş mazi fiilin sonunun ahirinin sonunun Evveli, makabli, evveli yükselir, alanır. Mazi fiil ister üçlü olsun, ister dörtlü olsun, ister beşli ister altılı olsun. Önemli değil. Son harfinin bir öncesi makabli ne yapılır? Kesralanır. Ve ondan önceki her müteharrik, yani her harekeli harf ise damlenir. Cezimler değil, harekellerin hepsi dammelenir. <gülüyor> Mesela katle, kutle. Mesela dahrece desek, duhrece, Mesela istek desek, ustuk bile. Ne diyoruz? Sondan bir önceki harekeler ne olacak? Kesin. İstek bile, b olacak. Ondan öncekilerin hepsi ise hareklerin hepsi dam belencek. İstek ustuk bile estagfira ustug fira demek neymiş tekrarlayalım mazi fiilin son harfinin bir öncesi kesralanır o kesralanından önceki tüm harekeli harflerde Damme. damlenir nahvu ketebe kutibe ketebe fiilinde son harf b son harfe dokunulmaz olduğu gibi kalır ondan önceki harf kesralanır T, T'ye dönüşür. T'den önceki tüm hareketli harflerde dambelenir, Q, T, olur. Evet. Bu örnekten sonra aşağıdaki fiilleri meçhul e, üzere bina et demişti. El mebniyul me'lumu dara B. Duribe. Dur Semi'a sumi'a sum zebeha zubiha zubi Zebhane boğazlamak. Bena Buni. buniye diye lan yaparsınız. Valede doğurdu, Vecede buldu, şeribe içti, Gasele yıkadı, ehadı aldı, tuttu, yakaladı. Hafize, hafizet ezvaledi, seele sordu, karae okudu. En kahmiz ibn el ifal el atiyet el gelen fiilleri meçhule bina et. Lahız yalnız dikkat et. Enel fi'l'el mudari' al mebniye lil-meçhuli yudammu evveluhu ve yuftahu ma'a qabla ahrihi. Meçhule bina edilmiş muzari fiil evveluhudaki hu buraya işaretler. Meçhule bina edilmiş muzari fiilin evveli yani ilk harfi dammelenir ve ahirinden önceki ise fethalanır. Yani son harfinden önceki ise fethalanır. Yektubu fiili bunun için örnektir. Ne ne yapacağız? Evvelini devam Yek Yektubudaki ye'yi yuk yapacağız. Bir de ahirinden bir öncekini fethalayacağız. Yuk tebu. Yektubu idi. Yuk tebu oldu. Bu açıklamadan sonra aşağıdaki fiilleri Mecuhle binadecez el Mbniyu lil malumi yesh rabu, yesh rabu, ya budu, yubedu, yok ta'u, yok ta'u. Evet, diğerlerini söyleyebilirsiniz. Yes elo yebni yekvi ütülemekti bu, yet o dua etmekti, Yefhemu hemu yeh nuko yeş rahu yehuzu yelidu velede yelidu bunun bir notu var mı sizde var. evet velede yelidu fiili hangi fiil cinsindendir yelidu. misali vavi o fiillere bir açıklama getirir bu dipnotta der ki lahaz enne vavel misali la tuhzafu fi mudari el mebni lil meçhul. Dikkat et ki misal fiili vav mechhule bina edilmiş. Muzari'de haz olunmaz, gizlenmez. Malumda gizlenir de yev yelidu idi, yelidu geldi de mechhule gizlenmez yuledu. Vav ortaya çıkar. Yuvledu olamayacaksın. Yuledu olur. Yuledu. Evet yecidu cidu ye zino ve zene ye Bu da yine mısali vabiy. Ye cidu da olduğu gibi. Es sadis tam milil emseler te altiye te. düşün. Sümmeb nil f ale filcümelin leti teliha lil mejhuli. Sonra teliha'dan başlıyorum ona bitişik olan cümledeki fiilleri lil meçhul meçhule bina ede. Önce misaller. Fehemetu tullabu derse cümlesinde feheme malum etttullab fail ders mef'ulun bi. Bu cümleyi meçhule bina edersek uhumme derusun. Tullab'ı edeceğiz. Evet. Malum fiili meçhule bina edeceğiz. Fuhime şeklinde mefulümide naif fail yapacağız. Failin mahaline yerleştireceğiz. Fuhimet ders, ders anlaşıldı, fehm edildi. -huh. Fetehal bevvabul babe. Bevvab kapıcı. Kapıcı kapıyı açtı cümlesinde. <gülümüz> Biz nasıl meşgul yapacağız? Futihal babu, evet. bab, kapı, açıldı. Faile gizleyeceğiz, mefudun mihi, faile gizleyeceğiz. Fiilde meşhur sigara dönüştüreceğiz. Seregan su sa'etehu. Hırsız onun saatini çaldı. Sarık da hırsız, lissun da hırsız. Hırsız onun saatini çaldı cümlesinde. Fırikat, <gülüyor> sa'at. Sa'at. Çalınan, meful olduğu için onu naif hal yapacağız. Ancak kendisi müennes olduğu için evet. fiil müennes hale verecek. Surgat <gülüyor> sa'atuhu Onun saati çalındı. Saat müennes olduğu için. Yeftehu tuccaru dekâkînel âne Tacirler şimdi dükkânları açıyor cümlesinde. Yeftehu'yu <gülüyor> yuftehu şeklinde çevireceğiz. Ancak mef'ulün bir holanle kâkin naïf olduğu için gayrı akilcem kelimeler. Dolayısıyla fiil ne olacak? Müfret müennes sıgel ile gelecek. Tuftehut le kâki âne. Şimdi dükkenler açılıyor. Bade bina el fiilil mevhuli yuh failu. Ve yehullül mef'ul bihi mehallehu merfuan ve yüsemma naibe failin. Fiilin mezhule binasından sonra fail haz olunur, gizlenir ve mef'ulun bi merfu olarak onun mahaline gizlenen haz failin mahalle konulur. Ve naibi fail isimlendirilir. Bu açıklamadan sonra aşağıda 10 tane cümle var. Bunları az önceki soruda geldiği üzere meçhule bina edeceğiz. Bir iki tanesini yapalım. Yeşrahul müderrisu derse merrateyni Öğretmen dersi iki kere açıkladı. izah etti. Yüşrahud <gülüyor> dersu merrateyni Ders iki defa açıklandı. Ma salebel yehudul mesiha. Ma. Yehud, Yahudiler Yeh salebe, salibi diye de geçer biliyorsunuz. Hristiyanlar, salibi yani çarmıha inananlar, asılmaya inananlar diye geçer. Yahudiler, Mesihi İsa aleyhisselamı, çarmıha germedi. Ma. Ma. Masulibel Masul Mesihu. Mesih, yani, evet. mesih, Yahudiler devreden çıktı. Fail hasf oldu, Mef'ulun bih onun yerine naib yapıldı. Diğerlerini okuyup geçiyorum. Siz yapacaksınız inşallah. Yakraut talibu derse bi sautin alin. Okuduğumuz cümlenin manası öğrenci dersi yüksek bir sesle okuyor. Yüksek sesle okuyor. Ya abudun nasul efsane fi kesirin minel beladi. Memleketlerden çoğunda insanlar putlara ibadet ediyor. Efsan ve senunun çoğulu efsan putlar. Mana al mudiru tuttalabel mutaahirin min ed duhuli. Müdür geç gelen öğrencileri girmekten men etti. Yani okulu almadı. Lem yahlubillahu mislehum. Allah onların mislini, benzerini yaratmadı. Tebnil hukumetu mesciden cemilen fi hayna. Hükümet mahallemizde güzel bir mescit bina ediyor, yapıyor. sabber raculul gahwate fil fenacini. Adam Kahveyi fincanlara döktü. Ma arafatullah bismahu. Öğrenciler onun ismini bilmedi. layecidun yicidun nasus semek'e fesuği hadel eyyame. İnsanlar bugünlerde, çarşıda balık bulamıyorlar. Semek balık. Hadi bugünler, soğuk çarşı. Devam edelim temmel maili, yalan şeyleri düşün. E seelekel müdiru anil gıyabi. Müdür kayıpları sana sordu mu? Gaybın, gıyabın. Bu cümledeki fail müdür. Mef'ulün k Ke. Evet. Ke. Bu durumda ne yapacağız? E suilte anil gıyabi kayıplardan soruldun mu Bunun bizim dilimize başka bir ifadesi daha var. Sana kayıplar hakkında soruldu mu? Şimdi açıklaması. İza el mef'ul bihi damiran. O şey bir zamir-i raf'i liyhilla mahallehu kemaa yattadihu minel cetvelayni Evet, mef'ulün bir zamir olduğunda, muttasız zamir olduğunda bir damir refi. Ref zamiri onun mahalline konulmak için verilir. Ne gibi? Ki gelen iki cetvelden açıklandığı gibi anlaşıldığı gibi, huzura kavuştuğu gibi. Bu cetvelde aşağıda tablo halinde var. Cetvelül fiilil madi Mazi fiilin cetveli. El fiilül mebniyü lil malumi. El fiilül mebniyül meçhuli. Naibül hafaili. Malûme bina fiil. Sa'alehul mudarris. Öğretmen ona sordu. Su ile. Su ileyân tahtındaki huve zamiri hmm. Müstetir. Müstetir huve zamiri huya râci evet. Burada naibi fail nedir? Su ile de damirin müstetirun. Gizli zamirdir. Sa'alehul mudarris cümlesindeki mef'ulün bih ney? Hum. O zaman ne yapacağız biz? Bu HUM'a e, uygun meşhule binademi siga getireceğiz. su ilu Öğretmen onlara sordu. Onlar soruldular. su ilu. lu naib fail nedir? Vav'dır. E, su i Mazi fiille çok yakın alakalar aslında. Mesela se -ele. Fail kim? Hu-ve zamiri. se Fail ney? Vav. Wow. Wow. İşte onun gibi. So ne yapacaktık? naib fail failin yerine geçecekti. Aynı şey devam ediyor. Se'elehel <gülüyor> ebu. Baba onu sordu. Bunun su su'ilet. O soruldu yani. O bayan soruldu. Ha zamirinden dolayı bunun mühennet olduğunu anlıyoruz. Su'ilet geldi dolayısıyla. Naibül fail damirun, müstetirun. Se'elehunnel <gülüyor> ebu. Baba o bayanları sordu. Bu cümlede meçhule bina edildiği zaman suil ne olur? Bunun burada mazi fiilde fail olduğu burada naibi fail olur. Se'elekel <gülüyor> <gülüyor> müderrisu öğretmen seni sordu cümlesinde sen soruldun diye nasıl meçhule çevireceğiz? <gülüyor> Suilte sen soruldun. Buradaki te nedir? naib faildir. Se ale kumul öğretmen sizi sordu cümlesinin meçhulü su il tum sorulduğunuz nayfa fail tumdur. Se ebu baba seni sordu cümlesinde müelzes Su'ilti il t Sen sorulun bayan şahıs. Se ale ebu baba siz bayanları sordu cümlesinde Malum meçhulü nedir? Suil tünne Sizler soruldunuz Buradaki nâil fail ise Tünnedir Se'eleniyel su Öğretmen beni sorulu cümlesinde Mef'ulün bi Tekerlimyası Onu meçhul yaparsak Suil tu Buradaki tu nâbil faildir Se alenel müderrisu öğretmen bizi sordu su ilna sorulduk buradaki na na faildir Bu mazi fiilin cetveliydi bir de muzari fiilin cetvelini okuyalım. Cetvelül fiilil muzarii muzari fiilin cetveli el fiilül mebniyyül il malumi ilki ikincisi el fiilül mebniyyül il üçüncüsü de Naibul fa'il, Failin vekili naibi. Evet. Malum fiil yes eluhul müderrisu. Öğretmen onu soruyor, soruluyor demek istedikcez. Yüz eluh, elu, naibul fa'il ise yüz elün tahtındaki huve zamiridir, müstetirdir. Yes eluhul müderrisu. Öğretmen onları soruyor veya sorar. Yus elune deki wow faildir muzari'nin malumunda olduğu gibi. Yes eluhel ebu baba o bayanı soruyor. Tus elu damıyorum müstetiyor on tahtındaki hiye zamvle racı müstetir zamvdir. Yes nel ebu baba o bayanları soruyor cümlesinde Yus elne nun malumda olduğu gibi meçhul sigalla naibi faildir. Yes eluken mudarrisü öğretmen seni soruyor, sorar cümlesindeki ke ente sen soruluyorsun diyeceğiz. Ne diyeceğiz? Tus elu. Dolayısıyla naibi fail mistir zamirdir. Yes elekumul mudarrisü öğretmen siz erkekleri soruyor cümlesinde malum meçhulü tus elune. Oradaki naibi fail vav'dur. Yes elu kil ebu baba sen bayan şahsı soruyor. E, tus eli nedir? Dolayısıyla ya naibi faildir. Yes elukunnel ebu baba siz bayanları soruyor. Malumu meçhul ise tus elne şeklinde mebni sıgadır. Buradaki nun naibi faildir. Yes eluni el müderrisu öğretmen beni sorar cümlesinde us elu ben soruluyorum. Es soruyorum. Us elü soruluyorum. Dolayısıyla müstetir zamir naib faildir. ene -ye raci. İ yes elunel müderrisü öğretmen bizi soruyor. Cümlesi malum meçhulü. Nus elü soruluyoruz. Buradaki naib failde nahnüye raci, müstetir zamirdir. Ayyin naib faili fi Gelen şeylerde naib faili tayin et, belirle bundan gördüğüm kadar hepsi ayet. Tekbir suresi sekizde 9. ayet ve izelim mevu su'ilet su ilet bi eyizen bin gutilat. Mevu de diri diri gömülen demek. Diri diri gömülen kız demek. Diri gömülen kız su ilet sorulduğu zaman ne diye bi eyizen bin gutilat. Hangi günah sebebiyle öldürüldün diye sorulduğunda cümlelerinde iki tane meçhul siga olduğu için iki tane naib fail var. Onları ayırt edeceksiniz. Önceki cetvelde nasıl ayırt edildiyse siz de o şekilde ayırt edeceksiniz. ikinci ayetimiz Bakara suresi 154. ayet Vela tegulü lime yuktelu fi sebilillâhi amwat. Allah yolunda öldürülen kimselere ölüler demeyin. La tegûlû. Demeyin. Yoktel. Burada ve çoğu seyir var. Üçüncü cümle ve ayet Bakara Suresi 134. ayet. Ve lâ tus'elûne ammâ kânû ya'melûn. Evet. Yaptığınız şeylerden sorulmazsınız. Tus'elûne. Sorulmazsınız. Yani hesaba çekilmezsiniz manasına tus eluna meşhul dördüncü 4. cümle ve ayetimiz Enbiya suresi 23. ayet. La <gülüyor> elü amma ve humus elun. O yani Rab azze ve celle yaptıklarından yaptığı şeylerden layus elü sorulmaz ve onlar yus elun sorulurlar. Allah azze ve celle kendisine bahsederek o yaptığından sorulmaz onlar yani tüm kulları yüz elion sorulurlar. Sorguya çekilirler. 5. ayetimiz Raşid Suresi 17 18 19 ve 20. ayetler. Dört tane peş ayet. Efe la yanzurune ilel ibile keyfe Deveye bakmazlar mı? Nasıl yaratıldı? Efe yenzurune Bakmazlar mı? İlel ibil İbil deve Keyfe huligat nasıl yaratıldı Avatif Ve ilel semai keyfe rufiat Göğe Bakmazlar mı? Nasıl ref edildi, kaldırıldı Ve ilel cibali keyfe nusibet Ve dağlara Bakmazlar mı? Nasıl dikildi ve ilel ardı keyfe sutihat ve yeryüzüne bakmazlar mı? Nasıl düzleştirildi? Satıh deriz ya bizim dilimize geçmiş. düzleştiril satıh haline getirildi. Evet bu ayetlerdeki meçhul sigaları ve onlarla ilim olarak naib failleri ayırt edeceğiz. İbnil efkale fil cümel latiyeti lil meçhuli gelen cümlelerdeki fiilleri meçhule bina et. Amme selekel se mudiru? Müdür sana ne hakkında sordu? Amme suilte? Ne hakkında soruldun? Seleke se suilte. Katalehumul mücrimu. bil musaddi. Mücrim yani günahkar, suç işleyen kimse tabancayla onları öldürdü. Kutilu onlar kutilu belmisadesi değil mi? Kutilu <tık> belmisadesi tabancayla öldürülürler. Derhal anlamı siz yapın <tık> inşallah. La yesaluhum ahadun an sebebi ta'ahurihim. Onların gecikme gecikme sebebini hiç kimse onlara sormaz. <tık> Lima akhadakum kumul muraqibu ila al mudir? Muraqib yardımcı müdürü sizi niçin müdüre? götürdü. Eheze burada götürdü manası. Yakaladı, tuttu, götürdü. Darabene raculu bil asa adam bize baston ile vurdu. Serranil haberu Serraniyel haberli diyebiliriz. Evet. Haber beni sorulandırdı, sevindirdi. El aşir istahriç müned dersil efalel mebniyete lil Mechuli Dersten meçhul için meçhule bina edilmiş fiilleri çıkart Vezkur naibe failin kulle vahidin minha Onlardan her birinin naibe failini zikret Vesfakakumullah bi avnihi ve fadlihi ve keremih Kâneke ilahe